Cenaze namazının kılınışı. Hazırlanan cenaze ilk önce kıble yönüne doğru konulur. İmam cenazenin göğüs hizasında, cemaat ise onun arkasında saf tutar. Cenaze namazı için niyet şarttır. Cenaze namazı dört tekbirle kılınır. İmam niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, ölü erkekse şu erkek için duaya, kadınsa şu kadın için duaya. Allah-u Ekber der ve niyet eder. Arkasında saf tutan cemaat ise, niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, ölü erkekse şu erkek için duaya uydum imama Allahu Ekber der ve niyet eder. İlk tekbir alınıp iki el bağlanınca imam ve cemaat ve celle senayüke ilavesiyle sübaneke duasını okur. Allahu Ekber denir, ikinci tekbirden sonra Allahümme salli ve barik salavatları okunur. Allahu Ekber denir ve üçüncü tekbirden sonra ölüye, bütün müminlere dua edilir. Cenaze namazı bilmeyen, kunut dualarını bunu da bilmeyen Rabbena duasını veya Fatiha suresini dua niyetiyle okur. Allahu Ekber denir ve dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denilerek selam verilir. Şafilere göre de cenaze namazı dört tekbirle kılanır. Tekbirden sonra Fatiha okunur. ikinci tekbirden sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve aline selavat getirilir. Üçüncü tekbirden sonra ölüye ve bütün müminlere dua edilir. Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir. Cenaze Namazı Kılınmayan Şahıslar Müslümanlıktan çıkmış olanların cenaze namazı kılınmaz. Ana veya babasından birini haksız yere kasten öldüren kimsenin cenaze namazı kılınmaz. Silahlı çatışmada öldürülen asi, yol kesen ve soyguncu eşkıyanın cenaze namazı kılınmaz. Boğarak birden fazla adam öldürenin cenaze namazı kılınmaz. Bunun bir sebebi de işlemiş oldukları suçun ağırlığını göstermek ve dünyada insanlara ibret olması için cenaze namazı kılınmaz. Cuma günü Müslümanlar Cuma günü toplu bir şekilde ibadet ederler. Her mükellef Müslümana günde beş vakit namaz kılmak farzdır. Bunun dışında her hafta Cuma günü iki rekat Cuma namazı da erkeklere farz kılınmıştır. Bu durum kitap, sünnet ve icma ile kesin bir şekilde sabittir. Cuma namazı dördü ilk sünneti, ikisi farz ve dördü son sünnet olmak üzere toplam on rekattır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Cuma Suresi 9-10. ila Ayetler Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun. Alım-satımı bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın ve Allah'ın size lütfettiği şeylerden rızkınızı arayın. Felah bulmak için Allah'ı çok anın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır. Adem o gün yaratılmış ve cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet Cuma günü kopacaktır, buyurmuştur. Müslim Cuma namazını mazeretsiz bir şekilde kasten terk etmek büyük günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah önemsemediği için üç Cuma'yı terk eden kimsenin kalbini mühürler. Ebu Davud Cuma günü duaların kabul olduğu bilinmeyen gizli bir saat vardır. O saatte yapılan bütün hayırlı dualar kabul olunur. Cuma namazının farz olmasının şartları 1. Erkek olması Akıllı, buluğa ermiş erkeklere cuma namazı farzdır. Buluğa ermemiş çocuklarla kadınlara farz değildir. Fakat kadınlar cuma namazına gelip cemaatle namaz kılsalar öğle namazını tekrar kılmalarına gerek kalmaz. 2. Hür olmak Hürriyeti elinden alınmış, serbest bulunmayan esir ve köle kişilere cuma namazı farz değildir. 3- Mukim olmak. Yolcu ve misafirlere cuma namazı farz değildir. 4- Sıhhatli olmak. Hasta olanlara, camiye gidemeyecek durumda sağlığı bozuk olanlara cuma namazı farz değildir. 5- Kör olmamak. Gözleri görür olması lazımdır. Kör olanlara cuma namazı farz değildir. 6. Ayakları sağlam olmak. Yürümekten aciz olanlara Cuma namazı farz değildir. Cuma namazının sıhhat şartları. Cuma namazının öğle vaktinde kılınması, vakit girmeden veya vakit çıktıktan sonra Cuma namazı kılınmaz. Namazdan önce hutbe okumak. Hutbe okumadan Cuma namazı olmaz. Hutbenin şartı ise Allah'ı zikretmektir. Cuma namazının kılındığı yerin herkese açık olması. Belirli kişilerin girdiği özel bir yerde cuma namazı kılınmaz. İmamdan başka üç erkek kişinin cemaatte bulunması lazımdır. Maliki'ye göre 30, Şafii'ye göre 40 erkek kişinin cemaatte bulunması gerekir. Namaz kıldıran vazifeli veya resmen izinli kişi olmalıdır. Şayet böyle bir görevli yoksa cemaatten biri de imam olabilir. Namaz kılınacak yer şehir veya şehir hükmünde olmalıdır. Yaz, kış oturulan köylerde de cuma namazı kılınabilir. Camiye gitmeye engel olacak şiddetli yağmur, kar, fırtına, deprem gibi tabi afetler varsa cuma namazı kılınmayabilir. Ayrıca hapiste yatanlara da cuma namazı farz değildir. Cuma namazının kılınışı Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere cemaatle kılanır. Kişi tek başına cuma namazı kılamaz. Öğle vakti ezan okunduktan sonra önce cuma namazının dört rekat ilk sünneti kılanır. Niyet şöyle yapılır. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya, Allahu Ekber denilerek niyet edilir. Öğle namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Daha sonra caminin içinde iç ezan okunur. Hutbe bittikten sonra kamet getirilir. İmam Cuma'nın iki rekat farz namazını kılmak için mihraba geçer. Arkasındaki cemaat niyet ettim Allah rızası için bugünkü Cuma namazının farzını kılmaya uydum imama Allahu Ekber diyerek niyet eder. Bu iki rekat sabah namazının farzı gibidir. İki rekat farz namazdan sonra dört rekat Cuma'nın son sünneti kılınır. Niyet şöyle yapılır. Niyet ettim Allah rızası için Cuma'nın son sünnetini kılmaya, Allahu Ekber denilerek niyet edilir. Bu da Cuma namazının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih namazı Teravih namazı Ramazan ayında kılınan ve sünneti müekkede olan bir namazdır. Akıl bali olan kadın, erkek, her mükellefin bu namazı kılması çok vazilettedir. Teravih namazı Ramazan ayının önemli bir sünnetidir. Herhangi bir mazeret sebebiyle oruç tutamayanlar dahi teravih namazını kılabilirler. Sünnet olduğu için kılınmayan teravih namazı kaza edilmez. Teravih namazı genel olarak 20 rekattır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemlerinde teravih namazı 20 rekat kılınmıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sekiz rekat teravih kıldığını haber vermektedir. Teravih namazını kaç rekat olduğu hususunda çeşitli rivayetler vardır. Teravih namazı yatsıdan sonra vitirden önce kılınır. Teravih namazı cemaatle veya tek başına kılınabilir. Teravih namazının kılınışı Yatsı namazı kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Umumi olarak camilerde teravih namazı iki rekatta bir selam verilerek kılanır. İsteyen dört rekatta bir selam vererek de bu namazı kılabilir. Namazı kıldıracak imam şöyle niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum. Allahu Ekber. Cemaat ise şöyle niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya uydum imama Allahu Ekber. Eğer teravih namazı iki rekatta bir selam verilerek kılınacaksa akşam namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekatta bir selam verilerek kılınacaksa yatsı namazının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih namazı tek başına kılınacaksa şöyle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya Allahu Ekber denilir. Şafilere göre teravih namazı iki rekatta bir selam verilerek kılınır. 4 rekatta teravih namazı kılınmaz. Yolcu namazı. Yolculuk orta bir yürüyüşle 18 saatlik bir mesafe gitmektir. Bu mesafe 3 günlük bir yol olup takriben 85-90 kilometredir. Bu 90 kilometrelik mesafe uçak gibi bir vasıta ile çok kısa zamanda aşılsa bile yine de kişi yolcu sayılır. Yolculuk, ikamet ettiği şehrin belediye sınırlarından çıktığı andan itibaren başlar. Yolculuğa çıktığında niyet etmek gerekir. Niyet etmeden namazları kısaltamaz. Ayrıca gideceği yerde 15 günden az kalmaya niyet etmesi gerekir. Eğer bu süre içinde işini bitiremeyip daha uzun kalırsa yine de yolcu sayılır. Yolculuk zor ve sıkıntılı bir iş olduğu için Allah kullarına eşitlikli kolaylıklar sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Nisa Suresi 101. Ayet Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size kötülük etmesinden korkarsanız namazları kısaltmanızda sakınca yoktur. Yolcu Kimselere Tanınan Kolaylıklar Yolcu dört rekatlı farz namazlarını kısaltarak iki rekat olarak kılabilir. Sabah, akşam vitir namazları ile bütün sünnetler ise tam olarak kısaltılmadan kılılır. Ramazan ayında yolculuk yapan kişi orucunu dilerse tutmayıp kaza etmek üzere başka bir zamana erteleyebilir. Yolcu olan kişi cuma ve bayram namazlarını kılmayabilir. Yolcu kişi kurban kesmekle mükellef değildir. Yolcu için mest üzerine mest süreci üç gündür. İki namazı birleştirip bir vakitte kılmak, cem etmek. Yolculuk yapan kimse dört rekatlı farz namazlarını iki rekat kılabilir. Öğle ve ikindiyi, akşam ve yatsı namazlarını aynı anda beraber kılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac zamanında Arafat'ta öğle ve ikindiği namazlarını aynı anda birlikte cem-i takdim yaparak kıldırmıştır. Müzdelife'de ise akşamla yatsı namazını yatsı vaktinde cem-i teyhir yaparak kıldırdığı hususunda bütün mezhepler görüş birliği içindedirler. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde cem yapılabilmesi için belli sebep ve şartların gerekli olması lazımdır. Ancak o zaman cem yapılabilir. İki namazın birleştirilmesinin caiz olma şartları 1- Yolculuk 2- Yağmur-Kar Dolu 3- Hastalık 4- İhtiyaç ve Meşguliyet Mezheplerin bu sebepler üzerinde bazı görüş ayrılıkları vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazasında Cem-i takdim yaptı. Öğle ile ikindi namazlarını birlikte kıldı. Sonra çıktı, akşamla yatsı namazlarını birlikte kıldı. Yolculukta Hanefi mezhebi dışındaki diğer bütün mezheplerde namazların birleştirilerek kılınabileceği hususunda görüş birliği vardır. Cem-i takdim ve Cem-i tehirin şartları Cem-i takdimde terbiye riayet etmek şarttır. Mesela öğle ikindi namazları cem edileceği zaman önce öğle sonra ikindi namazı kılınır. Keza akşamla yatsı namazında da önce akşam sonra yatsı namazları kılınır. Cami takdimde ilk namazda ikinci namazını cemmi takdim edeceğine niyet etmesi gerekir. Cami tehirde ise birinci namaz vaktindeyken bu namazı tehir edeceğine niyet etmek lazımdır. Kılınan namazlar arasında iki rekat namaz miktarı kadar çok az zaman bırakmamaktır. İkinci namaz başlayıncaya kadar yolculuğun devam etmiş olması gerekmektedir. Bayram Namazları Dinimizde iki bayram vardır. Biri Ramazan, diğeri ise Kurban Bayramı'dır. Yılda iki defa bayram namazı kılınır. Bayram namazları iki rekattır. Güneş doğduktan 45-50 dakika sonra kılınır. Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir. Şafii ve malikilere göre bayram namazı müekked sünnettir. Hanbeli mezhebinde ise farzı kifayedir. Bayram namazının kılınışı. Birinci rekat. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan veya kurban bayramı namazını kılmaya uydum imama, Allahu Ekber deyip eller göbek altında bağlanır ve namaza başlanmış olur. İmam ve cemaat Subhaneke'yi okur. Bundan sonra imam ve cemaat üç tekbir alır. Birinci ve ikinci tekbirde imam yüksek sesle cemaatte gizlice Allahu Ekber der ve eller kulaklar kadar kaldırılıp daha sonra yanlara salı verilir. Üçüncü tekbirde Allahu Ekber denilerek eller yine kulaklara kadar götürülüp bağlanır. İmam Fatiha ve Zammı sure okur. Rükû ve secdeye varılır. İkinci rekat İmam, Besmele, Fatiha ve Zammı sureyi okur. Sure bitince rükuya gitmez. Birinci rekatta olduğu gibi üç kere tekbir alır. Tekrar eller kulaklara kadar götürülüp yanlara salınır. Dördüncü tekbirden sonra rüku ve secdeler yapılarak oturulur. Ettehiyatü Allahu sallik ve barik ve Rabbena duaları okunarak önce sağa sonra sola selam verilir. Namaz bitince arkasından imam hutbe okur. Kaza namazları Bulu uçağına girmiş akıllı erkek ve kadın herkese beş vakit namaz kılmak farzdır. Her namazın kendine has özel bir vakti vardır. Esas olan namazı kendi vaktinde kılmaktır. Tembellik sonucu namazı vaktinde kılmamak günahtır. Vaktinde kılınan namaz Eda, vakit çıktıktan sonra kılınan namaza kaza denir. Herhangi bir nedenle bozulan namazı tekrar kılmaksa, İADEDİR Kaza edilmesi gereken namazlar Vaktinde kılınmamış farz olan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının kazası da farzdır. Kaza namazlarını kılmak için şöyle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için kazaya kalan ilk sabah namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber denilir. Vitir namazının kazası ise vaciptir. Sünnet namazlarsa namazlar kaza edilmez. Sabah namazını kılmayan kimse farz namazıyla birlikte sünneti kaza edebilir. 6 vakitten az kaza namazı olan kimseye tertip sahibi denir. Kaza namazlarını kılarken tertibe riayet etmek gerekir. Yani sabah, öğle, ikindi, akşam gibi namazları sırasıyla kılıp kaza etmek lazımdır. Eğer kazaya kalan namazları fazla ise bu namazları hiç bekletmeden kaza etmek gerekir. Kaza namazı kalmadığına kanaat getirinceye kadar gece gündüz mekruh vakitler dışında kazaya kalan namazları kılması lazımdır. Hanefi mezhebinde namazlarını kılmak için farz namazla birlikte kılınan sünnetler asla terk edilmez. Kaza namazları bitinceye kadar geciktirmeden sünnet namazları da kılmak gerekir. Şafii mezhebine göre ise kazaya kalan namazlarını bitirinceye kadar hiçbir nafile namazı kılamaz. Mekruh vakitlerde dahi kaza namazlarını kılabilir. Cemaatle namaz kılmak İslam dini Müslümanların birlik ve beraberliğine, özellikle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çok önem vermektedir. Onun için cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır, demişlerdir. Cemaatle namaz kılmak tek başına kılanan namazdan 27 derece daha fazilettedir. Cemaat sayesinde Müslümanlar arasında sevgi ve saygı güçlükle güçlenir. İhtiyaç sahipleri, dert ve sıkıntısı olanlara daha rahat bir şekilde tespit edilip, onları tanıma ve yardım etme imkanları doğurmaktadır. Cemaatle namaz kılmak, Hanefi ve Malikilere göre müekket sünnettir. Şafilere göre farz-ı ayn'dır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cemaatle namaz kılmayı teşvik eden çok hadisleri vardır.